Ekonomi, ekoloji Hazırlayıp sunan tamam. Perin Cengiz, Barış Gençay Baykan, Mahir Ulgaş ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programından herkese merhaba. Ee, geçtiğimiz yıl Alia e, Alia e, Ali bölgesine, Alia'daki artık e, bütün bu çevre felaketlerini e, Ekonomi Ekoloji Programında çok fazla e, sefaç dile getirdik. Çok fazla yayınlarımızda Ali Ağa'dan, çevre aktivisti bir takım insanlardan orada yaşananları dinledik. 15 Mayıs'ta da orada çok büyük bir etkinlik oldu. Oranın çok farklı çevre sorunları var Ali ve bunlardan bir tanesi de bu söküm için getirilen gemiler. Geçen sene de yine bu zamanlarda Nisan-Mayıs aylarında sökülmek üzere bir gemi getirilmişti Angola bandıralı Kuito gemisi Şimdi de yine aynı bu şekilde ölüm saçan ee, yeni bir gemi daha e, alakayılarına e, geldi. Aslında tabii Türkiye'nin e, gündeminde bu haberler, bu tarz konular e, çok fazla yer alamıyor. Ancak bunu, e, bu çevre meselelerini takip eden, işte e, bu konuda e, çalışan e, belli kesimlerin e, arasında kalıyor bu konular. Yeterince konuşulamıyor. E, şimdi bu konuyu biz e, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu ile e, konuşacağız. Baran e, hatta sanıyorum, Günen Aydın. E, günaydın Pelin. Evet şimdi ben tabii yani geçen sene de bu Kuito gemisi Türkiye'ye geldiği zaman yine yayınlarımızda da bu konuyu gündeme almıştık. Şimdi aşağı yukarı üzerinden bir yıl kadar bir zaman geçti ve yine aynı sorunla aynı şekilde karşı karşıya kalmış olduk. Şimdi bunun bir detaylarını alalım. Yani neden Türkiye sürekli ve özellikle de Alea bölgesi bu kirli ölüm saçan, işte pek çok kirli gazı, atığı barındıran bu gemileri neden kabul ediyor? Neden sürekli Ali Ağa ve İzmir ve çevresi bu gemilerle muhatap olmak zorunda kalıyor? Tabii evet, ben bu konuya girmeden önce izninle yeni bir gelişmeyi de paylaşmak istiyorum evet. değerli dinleyicilerle. Geçtiğimiz günlerde KPSS kapsamında biliyorsunuz işte atamalar yapılıyor. Yani Mimarların, şehit Kamuda istihdam konusunda çalışmalar yapılıyor ve KPSS'in atamalar yapılıyor. E bu da ne yazık ki çevre mühendisliği istihdam sadece 9 kişiyle sınadı kaldı. Yani 81 dilde birçok kamu kurumu olmasına rağmen, Çevre ve Bakanlığı, Olman, Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi e, kamu kurumlarının çok düşük sayıda bir çevre mühendisliği <gülüyor> ataması yapıldı. Evet. E, bunu da e, üzülerek e, ifade etmek istiyorum, kamuoyunu bilgisini. Şey Hem de çevre meselelerinin e, bu kadar gündemimizde evet. olduğu bir dönemde sadece 9 tane çevre mühendisinin kamuda e, istihdam edilecek olması hakikaten e, trajikomik e, bir haber olarak evet, bunu da evet yani, dinleyicilerimize yani, aktarmış de, olalım. İzmir, Ali Ağa gibi, işte, Kocaeli gibi, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde e, ilk çevre -şehir şehircilik müdürlüğünde neredeyse e, çevre mühendisinin iki sayısı bulmak çok az. Evet. Bu da aslında bu sorunları kırık hale getiriyor. Doğru. Yani şimdi bu bunu ek olarak yani Hı -hı. bu şeye e, gemi meselesine gelecek olursak, evet. E, Alanya bölgesindeki mesele aslında bugünün e, konusu değil, 1977 yılında, e, 1970'li yıllarından bu yana gemi söküm bölgesi olarak Bakanlar Kuzulu tarafına ilan edilmiş bölge. Hı -hı. Bu esnada yıllardır orada bir gemi söküm süreci gerçekleştiriliyor. Tabii ki biz e, hani çevreye sorunları dersen insanlar geri dönüşüm konusunun çok önemsiyoruz. Evet. Yani ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi tekrar e, böylece e, Türkiye'nin azalması yönünde önemli konular olduğunu düşünüyoruz. Hı -hı. Tabii ki de bir atığın da geri dönüştürülmesi önemli. Ama bunu hangi koşullarda ve nasıl yaptığınız çok kritik. Şimdi e, Avrupa e, birçok ülkesi e, bu konuda bir yeme atıklarını özellikle geri dönüştürülmesi konusunda e, pek bu işe girişmemeye çalışıyorlar Hı -hı. ve e, Türkiye gibi, işte Hindistan gibi ülkelere bu atık gemilerini göndermeyi tercih ediyorlar. Evet. Şimdi bu etan daha önceki ilk adı metan olan, hmm. daha sonra etan olarak değiştirilen e, gemi de aslında Fransa'dan yola çıkıyor. Fransa'dan Malta'ya gidiyor. Malta'da e, bayrak değiştiriyor. Daha sonra hmm. Türkiye'nin Ege sahiline gitti. E, i̇lginç bir şekilde Çanakkale Tresu'na doğru öncelikle gidiyor. Hmm. Ve orada şirketinin şirketi işte limanında atıklarını boşaltıyor ve oradan da e, ayağı bölgesi geliyor. Şimdi atıkları hmm. boşaltıyor ifade ediyorlar. Ada herhangi bir uluslararası notifikasyon, gas free gibi böyle bir e, takım teknik ve geminin temiz olduğunu, hmm. kişi sağlığı, iş güvenliği konusunda güvenli olduğunu sonuç bir şekilde gösteren, e, uluslararası geçerli olan e, dokümanları sunmadan, bunları tamamlamadan, e, kamuoya paylaşmadan e, baştan karar yapılıyor. Yani karaya çıkartılıyor. Hmm. E, ve ardından da şimdi işte belgelerin e, ortaya konulacağı ifade ediliyor. Evet. Biz de bu tarz konuları Türkiye'nin gündemine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü buradaki meselesi sadece çeviri, aynı zamanda o bölgeye çalışan işçi kardeşlerimizin sağlığında çok doğrudan bir, doğru. bir konu. Evet. Şimdi bu tabi e, bir anda çözülmesini bekleyeceğimiz bir durum değil ama iyileşmesi yönünde en azından çaba ediyoruz. Bu konuda etan gemisi konusunda da çeşitli sorular yöner. Şimdi bu hmm. biz doğalgaz doğalgaz taşıyan bir NG taşıyan bir tanker devasa bir tankerden bahsediyoruz. Evet. Net ağırlığı yani boşkenin ağırlığı yaklaşık 24 bin ton civarında. Hmm. Yani oldukça büyük bir gemi. E bu gemi tabii ki doğalgaz taşıdığı için de içerisinde bir takım soğutma ve yangın söndürme gazları bulundurması gerekli olası bir kaza durumunda. Evet. Şimdi ikeler zaten bu noktada ozon tabakasını delme riski olan ozon tabakasını incelten bir takım gazların Kel gelmemesi gerek. Bunlar da bir atık niteliğinde. E, bunların da taşınması, e, ithalatı yasak. Fakat bu konuda biz herhangi bir bilgi ulaşamadık. Hmm. Bir Montreal anlaşması kapsamımızda, kendi mevzumuz kapsamında da bu atıkları, e, ozon tabakısını incirleyen atıkları, birinci su kumusuyla gelmemesi gerekiyor. Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı, bir belge ortaya konmadı. Birinci mesele bu. İkinci mesele tabii bu gemiler eski gemiler olduğu için özellikle de yanıtımı başta geminin içerisinde birçok asbest bölgesi olduğunu biliyoruz. Asbestli kısımlar olabileceğini biliyoruz. Bundan da arındırılmış olması gerekiyor. Bu konuda da herhangi bir analiz yapılmadı. Hmm. Hatırlarsınız kuytu gemisi konusunda da biz asbestli ve radyatliste tartışması yapmıştık. Evet. Asbest konusunda da e, geminin üzerine görevler çıktık 1-2 saat içerisinde herhangi bir problem yoktur. Nebansal bir gemide 1-2 saatte nasıl bir inceleyecek? Evet bir ben de tam şimdi da. onu söyleyecektim. Kuito'da da aslında buna benzer böyle bir skandallar dizisi e, yaşanmıştı değil mi? Böyle 1-2 saatte biz evet. inceledik ve evet. e, temiz e, raporu verilmişti hemen. Yani asbest zaten o ortamdaki numunenin almanız bile 3-4 saat sürüyor. Evet. Son laboratuvardan analiz etmemiz lazım ya da parçalıp ona analiz etmemiz gerekiyor. Bunları zaman maksimum birkaç gün bulur ama buna bile... Direkt durulmadan herhangi bir sorun yok denilip bu karayı çıkartmış ve dökülmüş sökülmüştü. Hatırlarsanız dava açmıştık evet. ve mahkeme yürütme durdurma kararı vermişti. Evet. Ve Olsa gemi kalmadıktan sonra yani gemi söküldükten sonra gemini sökülmüşsün yanlış olacağı kararını mahkeme neye geç Şimdi i̇şte Bu sefer de bu yaşanmasın diye biz erken davranmayı hmm. elinden geldiğince ifade ettik ve tabii ki şunu söyledik. Bu sorularını sorduk. Şimdi bu ozon tabakasını denen atıklar, gazlarla ilgili konuyu. Asbest konusu. Aynı zamanda da içerisinde de e, kontemi olmuş. Tehlike atıkları bulunabilme ihtimali diyoruz. Pazer Sözleşmesi kapsamında e, bunların e, taşınmaması gerekiyor. Ve Türkiye ithalatı zaten yasak. Şevre Kanunu 13. maddesine göre. Bütün bunlara baktığınız zaman bilgi e, Bilgeleme Kanunu kapsamında biz yazılarını yazdık. E, gemi Sender tarafından e, Gemi Sanayicileri, Söküm hmm. Sanayicileri Derneği tarafından bir cevap geldi tek sayfa. Evet. Önceki durumda Kulturo pek cevap vermemişlerdi. Bu sefer yanınızdan cevap hmm. verdi ama sadece bir sorun olmadığını yazdılar. Yani Herhangi bir belge yoksa hiç koymadılar. Bir e, hal böyle olunca da baştan karı yatırınca da fiil durum yaratılarak gemi, biz de imzal ağzı bir basın toplantısı düzenleyiz. Belgelerin tarafınıza sunulmasını istedik. Ve süre kalınır birkaç gün içerisinde. Fakat belgeler hala gelmedi. O yüzden biz artık bu dünya Hukuk başlatacaksınız. Hı hı. E, bu işin şeffaf bir şekilde yürütülmediğini ortaya koyacağız. Evet. Peki yani şimdi burada demek ki temelde bir sorun var. E, bu gemiler buraya rahatlıkla getirilebiliyor. Bunlar e, ölüm saçan gemiler. E, çevre için son derece e, zararlı işte atıklar gazlar e, saçan e, bir takım e, zaten bunlar 70'li yıllardan beri kullanılan gemiler olduğu için yani bu yıllar içerisinde artık içerilerinde e, olmayan e, zararlı madde atık neyse yok. E, öte yandan demin temas ettiğin gibi e, bunları sökecek olan ee, işçilerin e, sağlığı açısından çok ciddi riskler e, taşıyor. Yani her boyutuyla e, o e, söküm esnasında işte ortaya çıkacak gazlar, atıklar neyse bütün zaten ala ve çevresini e, mahvetti ve mahvetmeye de devam ediyor. Yani bu, e, bu iş çok mu para kazandırıyor, e, çok mu e, avantajlı bir iş, neden bu dünyanın kirli gemilerini, yani burası dünyanın çöplüğü mü Türkiye? Neden sürekli biz bunları kabul ediyoruz ve bunlar bizim işte kıyılarımıza gelip buralarda sökülmek üzere yanaştırılıyor kıyılarımıza? Yani tabii ki kuşkusuz orada kurulan şirketler kapsamında belli bir insanlar orada islam edilebiliyor. Bunlar somut olarak bir ekonomik, girdisi olduğu ilk bakışta söylenebilir ama bir yandan da bunların daha sonraki etkilerine bakacaksanız eğer işte sağlık et, çevresel problemler yaratması ihtimali gibi durumlar aslında <gülüyor> orta ve uzun vadede ekonomik olarak zarar uğratma ihtimali var. Evet. Şimdi neden bu iş zaten çok ekonomikse ve yararlı bir işse? neden Fransa gemiyi Türkiye'ye göndermeyi tercih ediyor? Evet neden de Hindistan bir Hindistanlıdır? eee çünkü ben Türkiye'ye satmayı tercih ediyor. Yani bunlar tabii ki sorulması gereken sorular. Ama bir ülke olarak yani Türkiye'nin kalkınma yapısını tabii ki de temiz imindir ve eee bu haliyle zaten bir kalkınma anlayışıyla yürütmesi gerekir. Yani atıfta ben buradan geldiğim için. Tabii bizim açımızdan bir kalkınma farklı kalkınma ortaya koymuyor. Eğer yapılacaksa bile yani burayı tabii ki kapatmak şu anda e, birden her şeyleri durdurmak çok da mümkün değil gibi görünüyor. Doğru da belki olmuyor. Aşamada. Ama en azından bu kadar Ali e, Ağa sizin de söylediğiniz gibi başta bu kadar çevre problemine karşı karşıyayken biliyorsunuz orada kimyasal tesisler e, rafineliler ve aynı zamanda termik santraller var. Yenileri de yapılmaya çalıştırıyor. Evet. E zaten burada ciddi bir kirlilik yükü varken aynı zamanda siz böyle atıkları da atıkları getirmeye devam edip burada geri dönüşü sağlamaya çalışıyorsanız eğer en azından şeffaf, doğru ve halk sağlığını, çevreyi gözeter, gözetir bir şekilde bu işi yapmanız lazım. Kimden neyi gizliyorsunuz? Bu evet. yani, bilgiye neden vermiyorsunuz? Benim ülkeme bir atık biliyorsa ben bir yurttaş olarak bu atığın ne olacağı hakkında bilgiye neden ulaşamıyorum? Kamu kurumları neden bu konuyu şeffaf bir şekilde e, açıklamıyorlar? O bir ortaya koymuyorlar? Bunların hepsine cevap verilebiliyorsa eğer, oturup sağlıklı bir şekilde bu konuyu tartışabiliriz ama bu soruların hiçbirisi cevap verilemeyip Sabirca e, ise kapılı kapılı daralın da süreçler yürütülüyorsa elbette ki şüphelerimiz, endişelerimiz daha çok artacak. Evet. Biz oraya bir açıklama yapıyoruz. İstemde başvurduğumuzda bu soruları bildirmeli getiriyoruz. Ama hala bir adam kundularıp de bakın şu belgeler var demiyor. Hı hı hı. Yani neden demiyor? Eğer ya yani, bu durumda demek ki yok diyorsunuz yani belgeli olsun neden açık bir şekilde konumuz ortaya. Evet. Evet. Şimdi, Doğru. Bu neki soru Bu atıklar buradan ne kadar geldiğini bilmiyoruz. E, bunun içerisinde kaç kaç ton asbest olduğunu, olup olmadığını bilmiyoruz. Hı -hı. Bu asbestler Hı -hı. nereye gidiyor? Zaten sokulması yasak. E, sokuluyorsa da bunu gizli bir şekilde bertraf etmeye gelebilecek. Bunlar nereye gömülüyor? Nereye atılıyor? Demizle mi gömülüyor? Yani, evet. yani bizim turizmden e, bir kalkıma perspektifimiz olduğunu söylüyoruz. Ege gerçekten cennet boyutu yerimiz. Onlar kirleniyor mu? Kirlenmiyor mu? Oralardan e, sunulmayası alınıp e, kamuya paylaşılmıyor mu? Yani bunların hepsi bir soru işareti. Doğru. Yani 21. yüzyılda Türkiye gibi bir ürkenin bu soruların hepsine cevap verebilme kapasitesi olan bir ülkenin cevap verebilmesi lazım. Eğer evet. cevap veremiyorsa bu işaretleri tabii ki artıyor. Yoksa yarın e, İzmir Gaziantep ile ilgili atıklarla, radyo atıklarla başka bölgelerde mi karşılayacağız? Yani Tuzlu'daki atıklar görülmüştü bunlar. Hı hı. E, bunlara tekrar mı karşılaşacağız? Yani şu an e, tamamen bir, bir durumla karşı karşıyayız. Evet. O yüzden bütün yurttaşlarını herkesin. Atığını bile, kendi atığımızı bile daha tam olarak yönetemezken Avrupa'nın atığını neden ülkemize al, almaya çalışıyoruz? Bu da ayrı bir soru. Ayrı bir soru. Evet. Yani bu noktada tabii şunu da söylemek lazım. Yani hem çok ciddi çevre kirliliği yaratan hem de insan sağlığına zararlı olduğu anlaşılan bu gemileri... Avrupa özellikle 1980'lerden beri artık bu gemi söküm işlerini kendi ülkelerinde yapmıyor. Genelde Hindistan, Pakistan, Çin, Bangladeş ve Türkiye gibi evet. ülkelerde yapıyor ve e, Akdeniz e, bölgesinde Türkiye'den başka aslında bu çapta, bu büyük çapta gemi söküm işi yapan e, başka ülke yok. Aslında yasal mevzuatlarda da herhangi bir eksiklik yok. Yani dediğin gibi işte e, bu tür atıkların ülkeye girmesi yasak, her şey belirlenmiş ama e, uygulamaya geldiğimiz zaman e, hiç e, şeffaf olmayan, hesap verebilir olmayan e, uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bir ara verelim, aradan sonra gündemde bir konumuz daha var, onu ele alacağız. 94.9 Açık Radyoda Ekonomi Ekoloji Programında ilk yarıda Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu ile Aliaya gelen yeni ne diyelim zehir saçan ölüm saçan gemiyi konuştuk. Bu arada arada çaldığımız parçada Babazula'dan Özgür Ruhtu. Ee, Baran dün akşam Twitter'da bir e, oylama yaptı. Bugün programda evet. ne çalalım diye. Özgür Ruh galiba açık ara değil mi? Evet. Önde değil çıktı. Bir şey oldu. Doğru. Doğru. <gülüyor> evet. Teşekkür ederiz ama ya şey yaptınız oylamaya. E, oylama sonucundaki şarkı çaldığınız için teşekkür ederiz. <gülüyor> Rica değil ederiz. Bugün ee... görmüş olduğum Pelin. yani çok da uzun bir şarkı seçmek lazım herhalde ki daha fazla konuşabilelim. <gülüyor> evet var, doğru <gülüyor> evet şimdi bir yani bir çevre felaketini konuştuk şimdi ikinci bir konuya geçelim bu da herhalde yani zaten normalde mevcut çevre felaketlerimizin arasında çok ilk sıralarda yer alan bir mevzu. E, şimdi geçen ay elektrik piyasası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı. E, bu meclise geldi. Bunun e, çok ciddi, çok e, yine e, çevre sorunlarını e, katlayacak bir takım e, kritik maddeleri var. Ve yine bu tasarıya göre e, özelleştirilen bütün termik santrallar çevre mevzuatından 2020 yılına kadar muaf olacak. E, zaten Türkiye'deki termik santralların, bizlere yaşattığı sorunları farklı açılardan hem çevreye verdikleri büyük zararlar açısından hem de insan sağlığı, halk sağlığı açısından yarattığı sorunları biliyoruz. Yani buradaki en kritik madde buydu aslında. Yani ben tabii sana bırakayım hangi maddeler üzerinde konuşmak istersin veya bu maddeyle ilgili ekstra söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Şimdi bu konu ne? tartışırken genelde işte namuslu vatandaş, namussuz vatandaş kayıp kaçak bedellerini neden e, işte elik e, için namuslu insanlar ödüyor gibi bir takım tartışmalarla e, bu işi yürütülmüş. Yani daha çok ekonomik boyutu biraz evet. önkülüne çıktı. Ama aslında içerisinde ciddi çevresel e, talibatlar yaratabilecek e, maddelerde yer aldı. Bunların örneğin bir sayesinde hızlı hızlı geçmekin ilgisi tam için. E, zeytincilikle ilgili ve kıyı kanunu ile ilgili e, konular muafsutuldu. Yani hatırlarsanız geçmişte kıyı kanunu değişecek mi değişecek miydi bununla ilgili, niktar sanserlerle ilgili veya termik sanserlerle ilgili tartışıyordu. Bununla zeytinlikle ilgili e, zeytincilerin uçtular ve yabancı açılaştırması hakkında kanun değişikliği diye tartışıyorduk. Evet. E, bunu yapmak yerine e, tek bir kanun düzenlemesiyle bunlara muafsuttular. Bu söz konusu koruyucu kanunlardan niktar sanser projeleri muafsutulmuş oldu. Öte yandan termik santrallerde dair senin de söylediğin gibi bir 2020 yılına kadar özelleştirilen termik santrallere dair çevre mevzuatından muafiyet sağlandı. Aslında bu düzenleme birkaç yıl önce yine yapılmıştı. Devlet Siyasası kanunu geçiş 7. madde üzerinden yapılmıştı. E 2021 yılına kadar uzatılabiliyordu. Evet. Fakat o madde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Ana Mahallek Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne başlaması sonucunda iddia edilmişti. Anayasa Mahkemesi tarafından. Fakat bu vakti tekrar e, kondu iddia edilmesine rağmen ve ilginç bir şekilde çok dikkat çekici net vekilleri gerekçeyi yazarlarken Anayasa Mahkemesi tarafından iddia edildiği için tekrar koyuyoruz anlamında. Yani sanki <gülüyor> hani e, bu kadar açıktan da söylenmez. Yani. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı bu karar verdiği için tekrar koyuyoruz gibidir. Bu parayı da karnını koydular ve genişlettiler. E, i̇şin ilginç tarafı hmm. bir yandan o ikinci konuda nasıl genişlettiler? Bu karnından önce özelleştirilmiş olanları da ...çevre mevzatından muaf tuttular. Bu evet. demek, yani bu termik samsallere... ...hıttan ve daha var var. İşte Ali Ağa, şey, pardon... E, abşin. araçtaki ...Apşin elbise, Elbis, Yatağım gibi... ...böyle kilitici etkisi olan... ...bacısına fiksi olmayan, atıklığı yönetilmeyen... ...termik samsallere, hatta... ...kanser yaptığı, o böyle bir insanları hasta ettiği... ...köşe zorladığı da... ...kanıtlanmış olan bu termik samsallere... ...artık 2020 yılına kadar... ...herhangi bir çevresel yönetim yapılmayacak... Bir sınıfite takımı zorunlu olmayacak. Her iki atıklarını bertaraf etmesi bir zorunlu değil. Yani bütün çevre kanunu getirilerinden, yani koruyucu unsurlarından muaf tutsun durumunda. Ne evet. anlama geliyor? Biz satıyoruz evet olarak. Sayın alıcı, benim sermayedar. Biz sizden herhangi bir çevresel yatım beklemiyoruz. Hiç beklemeyeceğiz. O yüzden almaktan çekinmeyin. Evet. Yani bir düzenleme diye söylüyoruz. Bu da Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa'nın ikinci, beşinci ve altıncı maddesine aykırı görüle iktidar edilen bir maddenin tekrar konulmasına karşılaşıyoruz. Diğer konu yerli kömürle çalışan termik samsallere teşvik niteliğinde e, şunu söylüyor kanun maddesinde e, eğer Türkiye'de bir enerji arzı e, ihtiyacı olursa e, bu konuda önceliği biz yerli kömürle çalışan termik santrallere e, ayıracağız diyor. Bu da ne anlama geliyor? Türkiye'nin birçok bölgesinde artık yerli kömürle çalışan termik samsallerin açılması teşvik eden bir anlamı e, ifade ediyor ve ee, dolayısıyla Türkiye'nin her tarafında artık yeni yeni termik santrallerle karşı kalacağız. Hatta evet. bunun bir örneği bir <gülüyor> akşam ben TV'sinde paylaştım. Ee, Ankara'da, başkent Ankara'da, Çayıran'da hı. zaten var olan bir termik santralin yakınına 200 megawattlı yeni bir termik santralin yapılması için de çevresi hı. etkileyen bir sürece başlatıldı. Gün, o bilgiyi de ben paylaştım. Hı hı. Ee, bu ne anlama geliyor? Zaten Ankara hava ya kirliliği yaşayan bir süreç şehir, evet. e, belediye yönetim anlayışından kaynaklı olarak, ulaşım politikasından kaynaklı olarak, ısınma politikasından kaynaklı olarak yaşıyoruz. Evet. Avrupa'nın standartlarına uyumsal şey değiliz şu anda. Ama buna rağmen hala hava kirliliği yaratacak olan ve çevre gazetinin çoğunluğu kaynaklı iklim değişikliğine katkı verecek olan termik santraline geri kalmış kirli teknolojiye yönelmeye devam ediyoruz. Bu bize neyi yansıtıyor aynı zamanda? E, yatırımcıların da devletin bilim insanlarının da devletin bürokrasisinin de teşviklerinin de yenilenebilir temiz enerji kaynaklarını değil kömürlü, yerli termik santrallere doğru harcanması anlamına geliyor. Bu da bizim Avrupa'da yaşanan şu andaki enerji devrimini kaçırmamız anlamına gelecektir. Evet. Bu sadece çevresel kirlilik değil. Aynı zamanda Türkiye'nin de geri kalmışlığı tercihleyen bir düzenledir diyebiliriz. Evet kesinlikle yani şimdi özellikle tabi dünyada yaşanan bu yenilenebilir enerjiyle ilgili gelişmeleri takip ettikçe ya inanılmaz artık yaratıcı işler oluşmaya başladı. Yenilenebilir enerji e, sektörünün e, etrafında çok hızlı e, gelişen ve değişen bir alan. E, fiyatların da ucuzlamasıyla birlikte e, inanılmaz e, ilgi e, duyulan bir alan olarak e, takip ediyoruz. Ve tabii bütün bunlar olup biterken e, yani bu biz tabii Paris'te imzalanan bu yeni iklim anlaşmasını e, pek çok açıdan eleştirdik e, ama e, yani Türkiye bu e, anlaşmaya da imza atmış bir ülke olarak e, sera, gazlı, sera gazı emisyonlarının düşürülmesi konusunda... Daha temiz bir çevre daha yaşanabilir daha eşit adil bir çevre konusunda adım atması gerekirken bu anlaşmanın esas ana unsurlarından olan fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere geçiş stratejisine imza atmışken bütün bunların çok uzağında uygulamalar içerisinde ve içselleştirilmekten çok uzak çevre politikaları uyguluyor. Hatta yani çevre politikası olduğunu bile söyleyemeyiz. Bugün hem bu Ali ya yanaşmış olan yeni bu kirli gemi hem de elektrik piyasasını düzenleyen yeni kanun tasarısında e, yeni çevre felaketlerine yol açacak maddeleri e, çevre mühendisleri odası başkanı Baran Bozoğlu ile konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Çok merak. Evet bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji.